İzleyicimiz selamlarını iletmişler. Hem size hem de Dost TV ailesine. Teşekkür evet. ediyoruz. Selamlarını kabul ediyoruz. Biz de onu selamlıyoruz inşallah. Bir komşumuz 15 yıllık evliyken kocasından 7 yıl önce ayrıldı. Ama resmi nikahtan ayrılmadı diyor. Eşi yeni vefat etti. Kalan miras ve maaş hakkı mıdır? 7 yıl boyunca ayrı yaşıyormuş ama resmi nikah boyutuyla bitirmemişler. Cevabınızı merakla bekliyorum demiş. Evet. Yani acaba 7 yıl Evli olarak kaldı da ayrı mı yaşıyorlardı? Yani nikahları var mıydı? Resmi olarak varmış ama evet, resmi e, olarak yani şu ayrı Bir insan bir insan boşanmış şifaen boşanmış olabilir. Yani evlilik akdini şifaen kendi aralarında bitirmiş olabilirler ama Hı -hı. resmen tescil ettirmemiş olabilirler. <gülüyor> Dini anlamda nikah bitmiştir ama resmi boyutu itibarıyla o resmi boyutu tamamlamamış olabilirler. Peki acaba böyle mi? Yoksa bir de şöyle bir şey var. İnsanlar dinen de resmen de evliler. Ama ayrı yaşıyorlar. Karı koca arasında bir problem var. Bir anlaşmazlık var. Bundan dolayı birbirlerine küsler. Yıllardır o küslükleri devam ediyor. Ama hala bunlar dinen de resmen de neler evliler. Böyle mi acaba? Böyle olduğunu düşünelim sorumuzu. Böyle alırsak sorun yok. Yani o geçen sürenin yani zaman aşımı, nikahı, ne dinen ne de hukuken düşürmeyeceğine göre o zaman bu, bu kişi nedir? Ee, Ölen eşinden miras hakkı alabilir. Ha şöyle ise bunlar dini anlamda yani şifai olarak ne yaptılar? E, nikah hakkını bitirdiler. Yani boşandılar. Dinen, şeran, boşlar. Fakat resmen tescilini yaptırmadılar ise 7 yıldan beri de bu kişi ben bu kişinin eşi değilim. Şeklinde davranıyor ve bu şekilde hayatını sürdürüyor ise hı hı. peki eşi öldükten sonra ona mirasçı olabilmek için resmiyeti bahane etmesi açıkçası çok ahlaki değildir. Dini evet. değildir. Eğer 7 yıldan beri eşi olarak kabul etmiyorsan kendini o zaman öldükten sonra da eşi olarak kabul etmemelisin. Ama bu noktada resmi olarak bir şeyler düşüyorsa. Yani düşüyorsa peki reddi miras diye bir şey vardır değil mi? Yani. Yani mesela hukuki anlamda, resmi anlamda bana bir takım miras hakkı var. Ben bu mirası kabul etmiyorum. Çünkü dini hassasiyetimden dolayı veya ahlaki davranma adına ben bunu reddediyorum deme hakkına, sadayetine sahiptir. Hocam ahlakı bir köşeye bırakırsak 7 evet. yıl sonra sırf resmi nikah devam ettiği için bir kişiye miras düşüyor. Ve bu kişi de hazır miras bana düşmüşken, böyle bir hakkım varken, maaş hakkım varken ben bunları, bu gelenleri kullanayım derse... Burada hakkı olmayan bir şey yaptıysa bu bir yapmış fırsatçılık olur, yapmış olur. Evet. Yani bu böyle bir fırsatçılığa da din müsaade etmez. Evet. Allah razı olsun hocam.